Kalorek stüdyodan herkese merhabalar. Ben Ahmet Durak. Bugün Arif hocamız misafirimiz oldu. Bizi kırmadı. Tekrardan birlikteyiz. Sizlere daha önceden söz vermiştik. Arif hocamızı tekrardan programımıza konuk alacağız diye. O gün geldi. Arif hocam nasılsınız? Elhamdülillah, Elhamdülillah. Sen nasılsın kardeşim? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bugün çok farklı sorular var. Evet. Geçen seferki röportajımızda böyle bir tanışma muhabbetimiz olmuştu. Evet. Şimdi biraz daha ciddi, biraz daha ilmi sorular soracağız sizlere. İnşallah. İsterseniz ilk sorudan başlayalım. İnşallah. Birinci sorumuz, kendinizi neden göstermiyorsunuz? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Ama بعد. E, şundan dolayı baştan şunu söyleyeyim, emniyet açısından değil. Yani bir emniyet sıkıntısı yaşadığım için falan ya da korktuğum için veyahut buna benzer bir şey değil. Sadece şundan dolayı kalbim kendimi göstermeye hazır değil. Şundan dolayı kendimi gösterirsem çok çok daha fazla insanlar katında tanınmış olacağım. Ve ben şundan korkuyorum, rüya, kibir, ondan sonra gösteriş. Bunlardan korktuğum için, kendimi bu konuda hazır hissetmediğim için kendimi göstermek istemiyorum. Yani göstermeme sebebi sadece bu. Sadece bu, başka hiçbir sebebi yok. Peki. Bir mescit çalışmanız varmış, doğru mu? İleride Hanifer Yolu dergisi veya vakfını görebilecek miyiz? Böyle bir şey var mı? <gülüyor> yok böyle yani bir şey Yani bir mescit çalışması? Yok kesinlikle yok. Zaten benimle oturup kalkan insanlar bilir, ben mescitlere karşıyım şu anki vakamızda mescitlerin çok bir faydası olacağını ben kendi zannımca düşünmüyorum. Ama bu benim özel fikrim. Bugün hani bir mescit açmak şu demek, ben mealcilere karşı, işte kendine Kur'ancı deyip aslında muhtezilerin ekonomine giden insanlara karşı, mürcilere karşı, haricilere karşı, tağutlara karşı buradayım demek. Ve ben Türkiye'de hiçbir Müslüman ekibin cemaat demiyorum. Ekibin buna hazır olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle ve bunun bir getirisi olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü iş kontrolsüz bir güç haline iman geldiği için hep e, tribünlere oynamak, insanların razı olduğu şeyleri insanlara anlatmak olduğu için ben bunu çok faydalı bulmuyorum. Nasıl Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabesini ki Aşaribu Beşere'ye baktığımızda cennette müjdelenmiş 10 tane sahabe hepsi Mekki. Yani hepsi Kureyşli. İçinden bir tane ensar yok. Niye? Zor zamanda Aleyhisselatü Vesselam çekirdek kadroyu yetiştirdi. Ve bunun bugün mescitlerde olacağını ben düşünmüyorum. Anladım. Evet son günlerde evet son günlerde çok meşhur olan bir söylem var. bunu Cübbeli Ahmet denilen şahıs da çok çok çok dillere getirdi. Arif hoca siz selefi misiniz? <gülüyor> evet. Yani bu sorudan kastı anlamak lazım. Eğer seleften kasıt şu ise ben fıkhi meselelerde ilk üç nesle uyuyorum. Yani ilk üç neslen kasıt şu hadise de yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir hadiste خَيْرُ الْقَرْنِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ Diyor en hayırlı nesil benim neslimdir yani sahabe. Ondan sonraki gelenler tabi'in ve ondan sonraki gelenler etba'u tabi'in. Eğer selefiden kasıt ben fıkhi meselelerde bu üç generasyona uyuyorum demekse evet ben selefi Peki selefiler neden şu an günümüzde yani sebebin evet. ne olabilir ki evet. kötü gösteriliyor? Ee, bu aslında çok basit. Aslında daha yeni zikretmiş olduğunuz şahıs ve diğer şahıslar işte Selefi adı altında, Vahabi adı altında aslında bütün Selefileri kastetmiyorlar. Örnek vereyim. Mesela Ghuraba yayın evi var ve Selefe davet ettiklerini her kitaplarında, her satırlarında, her risalede çokça fazla bir şekilde dile getiren bir ekip değil mi? Mesela evet. daha yeni söylemiş olduğunuz şahıs bunlar hakkında niye hiç konuşmadı? Veyahut yani, Ebu Zerka gibi mesela, bir adam var mesela. Bunun hakkında niye konuşmadı? Ebu Said El Karpuzi vardı mesela. Yarpuzi de ben Karpuzi diyorum o adama. <gülüyor> o adam hakkında mesela bunlar niye hiçbir sefer ağızlarını açmadılar? Aslında Selefilerden kasıt Müslümanlar, muvahitler. Şirkten beri olup şirk ehlini tekfir eden, şirk ehlinden uzak duran ve Allah'ın dilini Allah'ın istediği şekilde yaşayan insanlar kastediyorlar. Hmm. Yani Selefi adı altında, aslında Müslümanları kötülemeye çalışıyorlar. Burada sadece bir kavgam kargaşası var. Kendisi de zaten bir programda söylüyor. Mesela e, Diyanet Antiklopedisi'nde, Diyanet'i kendi ilmi halinde. Selefinin, yani Selefin kim olduğu vasfı hakkında konuşuluyor. İşte İmam Şafi'leri, İmam Malik'leri, Evza'ileri ve büyük alimleri söylüyor. O diyor ki bu kaldırsın, ilk üç nesildesin. Sahabe densin, tabi desin, etba'u desin. Aslında yapmak istedikleri şu. İnsanların akıllarına bir sigorta yerleştiriyorlar. Tabiri caizse bir sigorta yerleştiriyorlar. Ve bu sigortadan belirli kavramlar üzerinde çalışıyor. Mesela ne zaman adam bir İbn Teymiye duydu, bir İbn Teymiye sigortası atıyor. Hmm. Ben karşı tarafa dinlemeyin. Bu çok tehlikeli. Ne zaman işte bir Muhammed İbn Abdülvahhab duyduğunda ben karşı tarafa dinlemeyin. Bu insanlar çok tehlikeli. Ne zaman selef duyduğunda adam da sigorta atıyor. Ben karşı tarafı dinlemeyin. Bunlar çok tehlikeli. Ama tekrar ediyorum. Selefiyyenin asıl düşmanlığı kendine selefi diyen kısımla değil. Hiçbir zaman mesela Suudi Arabistan ekolünden Gelip de kendi düşüncesinde yani devlet noktasında, şirk noktasında, küfür noktasında, oy noktasında kendisiyle düşünen insanları hiçbir zaman yadırgamadı. Yadırgadığı insanlar kim? Şirk ve müşriklerden beri olmak tekfir noktasında kendisini tekfir eden insanları aslında gösteriyor. Aynen. Ki bununla alakalı şunu da söyleyeyim kardeşim inşallah. Hakkını helal et. Sözünü kestim. Mesela Ebu Haris'e sıktılar değil mi? İlim talebesini, davetçiye, İzmir'de. Niye? İnsanların aklında o kadar düşmanlaştırdı ki, canavarlaştırdı ki artık insanlar nefret ediyor ama neden nefret ettiğini ne bilmiyor bilmiyorum. bile. Neden nefret ettiğini bilmiyor bile. Bizim söylediğimiz itikadla alakalı olsun, fıkıhla alakalı olsun. Ha ben şunu da kabul ederim. Eğer selefiden kasıt ben itikat noktasından ilk üç nesle uyuyorsam ben selefiyim ben bunu kabul ederim. Tamam Ben Hani kasıt ise. Ama ve ben dört mezhep çizgisinden çıkmamaya çalışıyorum. Fıkıh noktasında. Akide noktasında zaten ben e, taklidi caiz görmüyorum. Ha, caiz gören alimler var ümmette. Başımın üzerinde yerleri var. Hiçbir alimi de bu konuda reddetmiyorum. Amma ve bu insanların selefi adı altında kastettikleri bugünkü muvahitler. Yoksa sadece fıkhi noktadan selefi veyahut akidevi noktasında selef alimlere uyan insanlar değil. Anladım. Konya'da veya başka bir şehirde cemaat kurdunuz mu? Konya'da veyahut başka bir şehirde cemaat kurmadım. Öyle bir niyetim de kesinlikle yok. Çünkü dediğim üzere Türkiye'de kendini tevhide nispet eden kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz bu noktada ben çok fazla nasıl söyleysem bunu kırmadan kalite eksikliği veriyorum. Kalite eksikliği ve cemaat kurmadan veyahut böyle işlere girişmeden önce biz dinimizi sağlam temeller üzerinde bir öğrenmek lazım. Ama ne Konya'da ne de başka bir şehirde bir cemaat girişimi falan olmadı. olmasa da söz konusu değil. İslam alametleri meselesinde sizinle aynı görüşte olmayanları tekfir ettiğiniz doğru. <gülüyor> Subhanallah. Bu kesinlikle doğru değil. Önce konuyu kısa bir şekilde izah edelim. Zaten bu konuyla alakalı uzun ders yaptığım için çok fazla uzatmayacağım. Yani İslam alametlerinden kasıt şu bugün tanımadığımız bir insan işte meçhulül hal denilen bir insan namaz kılarsa veyahut İslam'ın şiarı olan la ilahe illallah derse biz bu insana ne hükmü vereceğiz? Biz de bu konuda fıkıh Daire yani 4 mezhep dedik ya, 4 mezhep fıkhın içinde cumhurun görüşüne uyuyoruz. Onlar namazı ve La ilahe illallah'ı mücerred bir şekilde İslam alameti olarak kabul etmemişlerdir. Bunu zaten derste uzun uzun izah ettik. Orada delillere başvurulabilir. O da şundan dolayı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı ve La ilahe illallah'ı İslam alameti olarak kabul etmiştir. Biz bunu kabul ediyoruz. Haşa bunu reddedecek değiliz. Bu konudaki hadisler sahihtir. Ama velakin Resulullah Aleyhissatu vesselam zamanında bu bir ayırıcı unsurdu. Alame-i farikaydı yani. Çünkü Aleyhissatu vesselam zamanındaki müşrikler kesinlikle la ilahe illallah demiyorlardı. Hatta bu la ilahe illallah lafzını kapıp başka bir yerde anlattıklarında cümlenin şeklini değiştiriyorlar. Allah Azze ve Celle bu konuyla alakalı ayet indiriyor. Eceale ilaha ilahe vahide in haza la yoksa alıp bütün ilahları tek bir ilah mı yaptı? Bu gerçekten çok şaşılacak bir iştir. Yani adamlar la ilahe illallah cümlesinden o kadar imtina ediyorlar ki, o kadar nefret ediyorlar ki bunu kullanmaktansa başka bir yerde anlattıklarında mahki yaptıklarında, hikaye olarak anlattıklarında bile cümlenin yapısını değiştiriyorlar. Ve ondan sonraki ayette çok enteresan diyor ki kavmin önünde gidenleri dedi ki çıkın. İlahlarınızın üzerine sabredin. İlahlarınızı koruyun. Yani La İlahe İllallah'ı duyduklarında putlarının kırılacağını fark eden bir toplum. Bir de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın toplumu. Yani Aleyhisselatü Vesselam La İlahe illallah kendisine İslam hükmü verdiği insanlar asli kafir, asli müşrik. Bunu gözden kaçırmamak lazım. Resulullah'ın toplumu Aleyhisselatü Vesselam kendisini İslam'a nispet etmiyor İslam'ı kabul etmiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletini kesinlikle kabul etmiyor. Bu insanlar bugün Türkiye halkına kıyas edilemez. Çünkü Türkiye halkı şirk koşmakla beraber Allah Azze ve Celle'nin kitabını kabul ettiklerini söylüyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletini kabul ettiklerini söylüyorlar. Yani burada kıyas batıl. Çünkü illet birliği yok. Bize biliyoruz usul fıkıktan fıkıhtan bir şeyi bir şeye kıyas etmek için iki şart vardır. Bir, illet birliği. İkincisi o konuda nas olmayacak. Burada da illet birliği kesinlikle söz konusu değildir. Ama ve lakin bu konuda bizimle aynı görüşte olmayan yani namazı ve la ilahe illallahı İslam alameti olarak gören insanları biz kesinlikle tekfir etmiyoruz. Tekfir edecek hakkımız yok. Çünkü ümmette böyle bir görüş sadır olmuştur. Hanbelilerin arasında böyle bir görüş vardır. Bu konuda İslam alameti olarak yani tanımadığı bir insandan şirk ve küfrünü görmediği bir insanı sadece namazıyla beraber İslam hükmü veriyorsa, La ilahe illallahla beraber İslam hükmü veriyorsa bu adam bidatçı da olmaz, mürciye de olmaz. Asıl olan zaten nedir? Asıl olan alamet değildir. Asıl olan kat'i bilgidir. Yani bir insandan şirk sadır olmuşsa, o insanda küfür varsa, bu adam bu insanı tekfir ediyorsa zaten sıkıntı yoktur. O zaman tanımadığı, meçhulü hal olan insanlarda sadece namazdan dolayı Müslüman hükmü vermesi kesinlikle tekfir edilecek bir konu değildir. Çünkü fıkhi bir meseledir, akidevi bir mesele değildir. Yani namazı İslam alametleri gören, e, kabul eden bir kişi o zaman mürci olmaz. Diyemeyiz. Kesinlikle diyemeyiz. İslam alametleri meselesinde tevakkuf edenlerin hükmü. Evet, İslam, alameti, mes İslam alametleri meselesinde tevakkuf edenler yani tevakkuftan kasıt şu. Adam tanımadığı bir insan var. Misal namaz kılıyor ama bu adamı tanımıyor. Kendisine şirk yahut küfür görmemiş. Diyor ki ben bunun hakkında bir şey diyemem. Ben buna Müslüman da diyemem, kafir de diyemem. Bu insanlar bidat işliyor. Çünkü tevakuf diye şey... İslam alabetlerinin meselesinde bir şey yok. Tebeyyün var. İza دَرَبْتُمْ fi سَب۪يلِ اللّٰهِ Ayetine binaen bunu yapıyorlarsa orada tebeyyün söz konusu. tevakkuf değil, araştıracak. Yani işte ben bir şey demiyorum, kendime geri çekiyorum diyemez araştırması gerekir. Tebeyyun var. Tevakkuf edenler bu konuda bidat etmiş olur. Amma velakin bunlar da kendilerini mürciye sınıfına götürecek veyahut yahut itikatlarını zedeleyecek sınıfta da büyük bir bidat değil. Onu da söylemiş olalım. Asıl olan şudur ahib bu konuda. Adamın şirkini görüyorsa, küfrünü görüyorsa bu adamı tekfir ediyorsa asıl olan budur bu konuda. İstenilen de budur. Muhakeme meselesinde görüşünüz nedir? Evet. Muhakeme meselesinde görüşümüz şudur. Biz muhakemeyi şirk olarak görüyoruz. Biz muhakemeyi küfür olarak görmüyoruz. Peki bazılarının dediği gibi işte malım gitti, mülküm gitti peki bunlar muhakeme konusunda evet, bir açık kapı mı? Evet değil. Malın telef olması ikrah mıdır? İkrahtır. Biz bunu kabul ediyoruz. Çünkü bu konuyla alakalı hadisler vardır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından. Ama ve lakin malın telef olmasından kasit nedir? Bunu çok iyi tespit etmek lazım. Türkiye vakasında misal olarak söylüyorum 10 milyon TL'si olup da 9 milyon TL'si giden adam bu konuda ikrah altında değildir. Çünkü malının hepsi telef olmamıştır. Yani bu konudaki görüş malın telef olması adam yani ortada kalacak hiçbir şey olmayacak. Kesinlikle hiçbir şey olmayacak. Yiyecek yemeği olmayacak, işte yemeği olmayacak, gidecek bir yeri olmayacak. Bu adam için bu konuda ikrah sözü olabilir. Ama ve ben böyle bir vaka Türkiye'de şimdi kadar görmedim. İhtimaller üzerinde de İslam'da hüküm bina edilmez. Hı. Böyle bir vaka olursa o zaman oturup yine konuşuruz. O Baştan konuşulacak Ama, bir mesele diyorsun. Öyle durum durumu Aynen. Muhakeme meselesini birazcık izah etmek gerekirse. Şimdi muhakeme meselesini biz niye diyoruz? Çünkü biz muhakemeyi ibadet olarak görüyoruz. İbadetin değişik tarifleri olmasıyla beraber en güzellerinden bir tanesi İbn-i Teymiye'nin tarifidir. Allah ona rahmet eylesin. Evet. Diyor ki ister zahir olsun, görünsün, ister batini olsun, yani kalbin ameli olsun, ister kavli olsun, sözlü, ister fiili olsun, yaptığı bir amel olsun. Allah'ın sevdiği her şeyin ismidir ibadet. Biz de şüphesiz ki şunu söylüyoruz, iki insanın arasında bir ihtilaf çıktığında bunu Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın hükmüne götürmek Allah'ın sevdiği bir şeydir, ondan dolayı ibadettir. Ve bu konuda yanlışa düşenler aslında şundan dolayı yanlışa düşüyor, muhakeme meselesini sadece muhakeme ayetiyle değerlendiriyorlar. Halbuki biz biliyoruz ki muhakeme meselesi muhakeme ayetinden önce de küfürdür. Çünkü ayetin kendi lafzı, Mesajı torcharım. Alam <gülüyor> tara bima ve ma min Sana ve senden önce indirilene iman ettiklerini iddia edenleri görmedin mi? Yuriduna <gülüyor> yetahakamu ile tağut. Tagut mahkeme olmak istiyorlar. Ve kad umiru bih. Halbuki onu inkar etmekle emrolunmuşlardı. Eski zaman tipinden getiriyor. Şimdi ayette önemli şeyler var. Şunu söyleyelim, irade nedir? İrade Kur'an'a göre nedir? Bugün şöyle anlaşılıyor. İrade sadece kalbin amelidir gibi. Bu kesinlikle yanlış ve bu cehmiye'nin görüşüdür. Eğer iradeyi sadece kalbe hapsetsek, sadece kalbin ameli olarak görsek, o zaman bugün oy veren insanlara da biz tekfir edemeyiz. Niye? Adam belki şeriat için oy veriyordur. Sen nereden bileceksin ki adamın kalbinde neyi geçtiğini? Anlatabiliyor muyum kardeşim? Ondan sonra çocuklarını okula yollayanlara bu konuda tekfir edemeyeceğiz. Nereden bilemek göndermek istemiyor? Kalbi bunu irade etmiyor. Ehli sünnete göre irade nedir? Zahir olarak görünen. Ehli sünnete göre irade zahir olarak görünenir ki biz sebebini rüzuldan biliyoruz. Yahudi Resulullah'a gitmek istiyor Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'a gitmek istemekle beraber. Bak kalbinin isteği ne? Resulullah'a gitmek. O munafıkla beraber kendi isteğiyle kapit eşrefe gittiği için Allah onun muhakemeyi irade eden insanlar sınıfında değerlendiriyor. Bak yuridune en yetehâkim ilâ tağut. Tağuta muhakem olmak istiyorlar diyor ahi çoğul siyasında yani, getiriyor. ya Yahudi de içinde münafık da normalde münafık kalbin eşrefe gitmek istiyor ama Yahudi kendi kalbinden Rasulullah'a gitmek istemekle beraber kendi ayağıyla tahta gittiği için bu onun iradesidir Allah Azze ve Celle onu tahtara muamele irade eden insanlar sınıfına değerlendiriyor ve çok daha olsun. önemli bir nokta var vakat umi ru ayek forubi bu şüphesiz ki kad umi filinin önüne gelirse fiilen mazinin önüne gelirse teki ifade ediyor. Yani kesin ve kesin emrolunmuşlardı ki o tağutu inkar etmekle. Yani zaten bu ayet olaydan sona iniyor. Burası da çok enteresan. Bu ayet olaydan sona iniyor ve ayetin içinde Allah, Rabbimiz diyor ki onlar önceden biliyordu inkar etmeleri gerektiğini. Yani bunlar önce, ben şunu sorarım bu konuda sadece bu ayeti delil getirenlere. Bunlar tağuta muhakemenin küfür olduğunu önceden biliyorlar mıydı, bilmiyorlar mıydı? Ve umiru ey açık bir şekilde gösteriyor ki biliyorlardı. Çünkü eğer bilmeseylerdi insan şeriatta bilmedikleri şeyle mükellef değildir. Peki nereden biliyorlardı? Ahi biz dinin aslı demiyor muyuz buna? Ve laqad ummetin rasula en ya'budu Allah ki biz her ümmete bir peygamber gönderdik. Hangi mesajla geldi? İbadet yalnızca Allah'a, yalnızca tevhid ve tagutlardan iştirak. Tamam? Bu bütün ümmetler için geçerli. Peki münafık bunu nereden biliyordu? <gülüyor> Tağutlara ibadetten iştinap edip Allah'a yönelenlere buşra vardır. i̇bn Abbas diyor ki buşra cennettir. Yani bir insan cennete gitmesi için ki Zümer suresi Mekki bir suredir. Tevhid de alakalı bir şeydir. Cennete girmesi için tağutlardan iştinap etmese Allah Azze ve Celle bu konuda ibadetini has kılmamış olur. Allah muhafaza. Onun için kardeşim bugün kim tauta ikrah olmaksızın giderse tauta muhakemeyi irade etmiş olur. Velaki şunu iddia etsin ben istemiyordum. Gittiği yer onun iradesidir. Tamam? Peki muhakeme meselesinde Darül Küfür veya Darül İslam ayrımı nereden geliyor? Evet. Yani böyle bir şey var mı? Böyle bir şey yok. Bu şundan geliyor. Bak biz daha yeni uzun uzun anlattık ki muhakeme meselesindeki asıl hüküm nedir? İbarete binaen bu hüküm verilmiştir. Şirktir. Tamam? Şöyle bir şey ben söylesem sen kabul edebilir misin? Kardeşim darul İslam'da Allah'tan başkasına dua edersen kafir olursun ama darul kufur'da Allah'tan başkasına dua edersen kafir yani, olmazsın. Yani mantığa bile uymuyor. <gülüyor> Komik ya. değil mi? Tabii. Komik. Onun için bunu konuşmaya bile gerek yok ama bu şuradan geliyor. Muhakeme meselesini sadece muhakeme ayetiyle değerlendirenler bu görüşe gidebilirler. Çünkü niye? sebebin uzununa baktığında orada gerçekten bir Darul İslam İslam'ın dar kufur ayrımı var. Çünkü Resulullah'a gitme imkanı var aleyhissalatü vesselam. Ama ve biz daha önce ifade ettik ki muhakeme meselesi muhakeme ayeti inmeden önce de sabitti. Anladım. Tamam. Peki e, şimdi çok başka bir konuya geçeceğiz muhakeme meselesinden. Şefaat meselesine. Evet. Şehitten şefaat istemenin hükmü nedir? Evet. Yani böyle bir şey var mı? Evet. Varsa da bir açıklayabiliriz. Böyle bir şey yok ahi. Böyle şehitlerden şey isten, şefaat istemez. Biz şehitlerden şefaat falan istemiyoruz. tamam. Ve bununla alakalı zaten son dersi bununla alakalı yaptık. Orada detaylı bir şekilde e, dinleyebilirler. İnşallah bu konuda e, ilgi duyanlar. Ama ve lakin kısacası şöyle söyleyebiliriz. Ahi, şefaat Allah'ın hakkıdır. Rububiyet haklarındandır. Bir insan Allah'tan bağımsız bir şekilde başka bir insanın veyahut başka bir varlığın şefaat hakkı olduğunu düşerse bu konuda Allah'a şirk koşmuş olur. Çünkü hiçbir, hiçbir insanın veyahut hiçbir varlığın böyle bir hakkı yoktur. قُلِ اللّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا De ki onlara bütün şefaat yalnızca Allah'ın hakkıdır. Yani tamam. şöyle bir şey yok. Ey e, falanca şehit bana ahirette şefaat et. Aynen. Bu, bu, bu çok... da sanki duaya böyle yalvarmaya yakarmaya veriyor evet. gibi. Şimdi burada insanın kastı sorulması lazım. Eğer bunu bu talepte bulunan kişi ki biz zaten bak şundan konuşuyoruz. Biz tanımadığımız insanları darul kufrda zaten tekfir ediyoruz. Tamam. Müşrik olduklarına itikad ediyoruz. tamam Bizim burada konuştuğumuz kişi muahit bir kişi. Yani İslam'ı sabit olmuş kişi. Evet. Ben şimdiye kadar muahit bir insanın böyle bir talepte bulunduğuna şahit olmadım. Ama ve şahit olsam da onun kastettiğini sorarım. Sen bu kişinin kendisinden mi şefaat istiyorsun? Eğer o kişinin kendisinden şefaat isterse Allah'tan bağımsız bir şekilde bu kişi Allah'a şirk koşmuş olur. Evet. Çünkü şefaat Allah'ın hakkıdır. Ama ve kastettiği şu ise Allah sana şefaat hakkı verirse ben de şefaat olunacak kişilerden olursam yani ikili bir şart getiriyor o zaman bana şefaat et bu şirk olmaz çünkü Allah Azze ve Celle şirk unsuru bu konuda yoktur ama olarak çok çirkin bir şey işlemiş olur. Hatta e, İbn Teymür Rahimeullah diyor ki wadi ratun ile şirk bu şirke götüren bir kapıdır. Bak şirk demiyor bu konuda onun için biz böyle bir şey yapmıyoruz ama olarak bu niyetle yani Allah'ın hakkı bilip iki tane şartı getiren Allah'ın kabul ettiği iki şartı getiren insan bu konuda şirk koşmuş olmaz vallahu alem. Oy vermek zannî bir mesele midir? Oy vermek zannî bir mesele değildir kardeşim. Mesela sana şöyle sorayım. Hakimiyet meselesi Kur'an'da zannî bir şey mi? Hayır. Değil, bitti bu kadar. Anladın? Bunun cevabı bu kadar. Yani kısacası şöyle kardeşim. Bir insan Allah Azze ve Celle'nin hakimiyetini alıp Allah'tan başkasına verse... Bu isterse vekaletle olsun, oy meselesinde olduğu gibi ister fikirle olsun. Yani illa gidip oy vermesine de gerek yok. Bunu düşünse, bunu savunsa, bunu sevse, bu onun gönlüne hoş gelse bu konuda hakimiyet noktasında inmiş 30 küsür ayetlerin hepsini tekzip etmiş olur. Yalanlamış olur ve Rabbine şirk koşmuş olur. Tamam? Çünkü oy vermek hakimiyet meselesinde Allah'ın hakkını alıp Allah'tan başkasına mahlukata vermektir. Allah şirk koşmaktır. Hakimet meselesi Kur'an'da zanni bir mesele değildir. Onun için biz oy verenleri de tekfir ediyoruz. Müşrik olduklarına itikat ediyoruz. Ve oy verenlerin tekfir etmeyenleri veyahut oy verenler arasında taksimata giden insanların da bu konuda müşrikleri tekfir etmediklerinden dolayı kendilerinin şirk içinde olduklarına iman ediyoruz. Anladım. Şimdi hocam şimdi bu yerel bir soru olacak. Evet. Konya içerisinde bir soru. Evet. Şimdi bazen şimdi sağdan soldan hani duyuyoruz. E, çünkü ufak bir şehir olduğu için hani sadece Müslümanların gene hani çoğunluğu burada evet. olduğu için bazı şeylerin lafları çok çabuk dönüyor. Doğru veya yanlış. Evet. Hani kimse kimseye de sormuyor acaba bu hak mı? Söylediğiniz doğru mu vesaire evet. diye. Şimdi ben bu duyduklarımızdan bir tanesini soracağım. Konya'da kendine tevhide nispet eden hocaların altını çiziyorum. Hep hepsini tekfir ettiğini söylüyorlar. Doğru mu? <gülüyor> yani bunu Açıklayın da herkese rahatlasın. Ediyor musun etmiyor musun? Etmiyorum <gülüyor> kardeşim. Hepsini tekfir etmiyorum. Bu büyük bir zulümdür. Bu büyük bir iftiradır. Bu konuda böyle şeyleri yayanları ben hakkımı helal etmiyorum. Ve Allah Azze ve Celle karşısında hak talebinde bulacağım. Ama şunu da söyleyeyim. Tekfir şer'i bir hükümdür. Allah Azze ve Celle'nin hakkıdır. Ve bu konuda şirk işlemiş, küfür işlemiş ve bu bana kat'i olmuş insanları da tekfir ederim. İlim talebeleri olmaları, hoca olmaları hiçbir şey değiştirmez. Çünkü Allah katında insanlar eşittir. Şu açıdan kastediyorum. Ahi. Şirk işleyen avam nasıl Allah katında mazereti yoksa şirk işleyen bir hocanın da Allah katında o kadar yok, mazereti, mazereti yok. yoktur. Çünkü biz şunu söylüyoruz. Cehalet mazeret değil ki büyük şirkte. Yani. Yani biz şunu mu söylüyoruz parantez içinde haşa. Cehalet mazeret değildir avam için. Ama alim ki tam tersi olması lazım normalde. O daha alim. Tamam mı kardeşim? Hepsini tekfir etmiyorum. Bu büyük bir zulümdür, büyük bir iftiradır. Kesinlikle yalandır yani. Gündeme dair dersleriniz böyle gitgide azalıyor. Evet. Ee, YouTube kanalımızdan takip ediyoruz. Gündem, gündemle alakalı pek ders evet. yok. Ee, hani ne, neden daha aktif değilsin? Çünkü gündemdeki insanların popülerliği daha fazla hocaların. Evet. Yani gündemde örnek veriyorum bir olay var. Hemen olaya bir video yaptığın zaman, hani öyle değil mi? Sizler de iyi biliyorsunuz. Evet. Ee, i̇zlenmelerin evet. 10 bin, 20 bin, 30 bin belki milyonlara kadar gidecek. Neden evet. böyle yapmıyorsun? Ee, ben izlenme peşinde değilim. Ben milyonların peşinde değilim. Ben sadece Allah'ın dininin sahih bir şekilde insanlara ulaşmasını istiyorum ve ben şuna itikat ediyorum. Müslümanlar kendi gündemlerini, kendileri belirlemeyene kadar yani kendi gündemlerini Kur'an ve sünnetten almayana kadar hiçbir şey değişmeyecek. Yani taahhütlerin bizim önümüze attığı birkaç tane, çok affedersin kemikle hareket edecek değilim kardeşim. Ha, gündeme bazen konuştuğumuz oluyor mu? Oluyor. Ha, bunu elimden geldiği kadar azaltıp sadece ilmi meselelere bakmaya düşünüyorum. Çünkü tekrar söylüyorum, yani bu konuda benim böyle hareket etmemin sebebi şu, ilim ahi ilim. Bize ilim lazım yani. İnşallah. Kitap ve sünnetin gündemi neyse bizim gündemimiz olması lazım. Yani insanların isteği üzerine bir ders e, yapıyor musunuz? Bu sorunun üzerine şöyle bir soru daha soruyoruz. Evet, yapmıyorum kardeşim. İnsanların talepleri üzerine ben ders yapmıyorum. Şundan dolayı, yani ben her insanın talebine yönelik bir ders yapsam, bunun araştırması aylarca sürer ve ben kendi derslerime bakamam. Asıl önemli olan konular yapamam. Yapmıyorum. Peki o zaman. Şimdi ilmi soruları şöyle biraz ara verelim. <gülüyor> biraz daha şöyle değişik bir soru soracağım. Şimdi e, a, geçenki programda konuştuk. Hani Almanya'dan geldiğini söylediğini, hızlı tren şoförlüğü yaptığını söylemiştiniz evet. hocam. Evet. Yani Almanya gibi bir yeri bırakıp niye Konya gibi bir yere geldin? <gülüyor> yani <gülüyor> evet. Ben şimdi bunu abesk gerçekten, geliyor, bayo, bana abesk, hani, şu an haberlere falan bakıyoruz mesela ilk, en son hani e, Türkiye'ye gelen böyle mülteciler falan Türk halkı bunları istemiyor ama, evet. Yani Türklerden de mesela Amerika'ya kaçanlar var adamlar video çekmişler. Evet. Bizden de Almanya'ya kaç, kaçmak isteyen çok oluyor mesela. Evet. Yani siz niye Almanya'yı bırakıp buraya geldiniz Almanya evet. gibi bir şehir? Çünkü ahiret daha hayırlıdır ve daha kalıcıdır. Bundan dolayı kardeşim benim Almanya'dan Türkiye geliş gayem Allah Azze Celle'nin dinini öğrenmekti. Hani ilk etapta davet için gelmedim. O sonradan Allah Azze Celle'nin istemesiyle oluştu. Ben dinimi öğrenmek için geldim. Bu Almanya'da mümkün değil ve bu arada ki bak abi de Almanya'dan geldi. O da bunu tasdik edebilir. Ahi bir Müslüman, bizim itikadımızda olan bir Müslüman kendi dinini Almanya'da rahat bir şekilde yaşayamaz. Yaşayabilir mi abi? Yaşayamaz. Mümkün yaşayamaz. değil ahi. Mümkün değil. Yani rahat bir şekilde Türkiye'deki gibi yaşaması imkansız. Ben, ben orada yaşamanın Allah Celle'nin istemesinin müstesna caiz görmüyorum. Yani çünkü şundan dolayı misal vereyim Mesela bize göre kadınların yüzü peçeli olması lazım, doğru mu? Doğru. Sen hanımın yüzü açık gezdirebilir misin? Gezdirmem. Almanya'da hanımını peçeyle gezdiremez. Çok sıkıntılı. Yani gezdirirsin ama çok sıkıntılı. Anlatabiliyor muyum? Bak ben 6 ayda bir gidip geliyorum. Daha geldiğim iki ay oldu. Anlatabiliyor muyum? Anladım benim için dinim önemli. Ben dinimi Türkiye'de Almanya'dan daha hayırlı yaşayabiliyorum. Yani o zaman sana şöyle bir soru sormazlar mı? Ya bak işte Almanya böyle, Türkiye böyle rahat diyorsun. <gülüyor> yani işte Erdoğan gitse ne olacak? <gülüyor> CHP gelse bak onu da yaptırmayacak. Evet. Yani e, ne dersin böyle bir soru sorsam ben şimdi sana? Bu insanların beyinle oksijen gitmiyor <gülüyor> Yani bu kendini kandırma mı? Kesinlikle. Yani, yani bir peçe takmak, evet. e, hani peçe takmaya müsaade etme ya da sakal bırakılmasına evet. müsaade edilmesi Dediğim gibi bu ülkeyi evet. Almanya'dan veya Fransa'dan ayırmıyor. Kesinlikle. Ahi, kısacası şöyle Türkiye'nin ekonomisi Avrupa'da, hele ben Almanya için daha çok konuşabilirim ki orada büyüdüm, yetişmesi daha bir 50 sene sürer yani. Allah'ın bilmesi. Yani orası da. ekonomi bakımından biraz Ahi, daha. Ahi, Türkiye oraya ulaşamaz ya. Buradaki insanlar bildiği zulüm içinde yaşıyor ya. <yani. gülüyor> Doğru diyor. Bayanlar evet. hakkında nasihatte bulunduruz. Evet. Erkeklere dair bir ders yapacak mısınız? Şimdi. <gülüyor> Evet bayanlar böyle bir dersi izledikten bu, sonra acaba hocam erkeklere de yapacak mı diye. Akhir bu soru gerçekten çok geldi. Yani hanıma bu konuda çok çok fazla soru var. Hani hoca böyle yaptı bunu da yapacak mı yapmayacağım. Kısaca şundan dolayı yani yapmayacağım derken. buharide biz Bukhari okuyoruz biliyorsun. sen evet. Senle beraber okuyoruz. buharide o bölüm geldiği için sıralama o hadisin olduğu için biz o hadisi işledik. Yoksa yine ben orada gündeme dair konuşmadım. Erkeklerle alakalı böyle Olsa bir hadis mi? gelirse işleriz. Anladım. Nasıl kadınlar noktasında hiçbir şekilde ağzımızı kapatmadıysa, açık konuştuysa aynısını sıra erkeklere geldiğinde onu da yaparız. Ama o böyle bir hadis, böyle bir ayet, tefsirlerde gelmediği müddetçe ben sadece kadınların isteğine binaen böyle bir ders yapmayacağım. Peki Avrupa'dan gelen biri olarak kadınlar noktasında bu kadar sert görünmeniz hani neden kaynaklanıyor? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü şimdi şöyle diyeyim ben size sure, sure. Ee, bu tevhid camiasındaki hocaların evet. hiçbir tanesinin ben kadınlar hakkında böyle bir ders yaptığını görmedim. Evet. Yani yok. Hep kadınları böyle biraz daha hani evet. ilgi alaka ama sizin yaptığınız derste böyle hani hak neyse o ya abi sertse sert. Hani evet. yumuşaksa yumuşak. Kadınlar evet. bunu görünce biraz böyle bir şey yaptı. Sebep, evet. Sebep? Bunun birden fazla sebebi olduğunu düşünüyorum. Birincisi şunu söyleyeyim benim Avrupa'dan gelmemle İslami noktada nasıl düşündüğüm hiçbir alakası yok. Çünkü İslam Avrupa'da da geçerlidir, Türkiye'de de geçerlidir ve bütün dünyada da geçerlidir. Tamam. Çünkü İnni Rasulullah ileykum cemi'a diyor Allah'ta. Ben, yani Resulullah kendisi için diyor, ben sizin için hepiniz için Allah'ın bir peygamberiyim. Ya eyyuhennâ şeklinde geliyor ayetin başı Ey insanlar ben sizin hepiniz Allah'ın Resulüyüm. Yani ah, şeriat her yerde hakimdir. Şeriat her yerde de aynıdır. Hiçbir yerde de değişmez. Avrupa'dan geldiğim belki şu noktadan bir şey olabilir, bir etkisi olabilir. Ben araştırarak İslam'ı öğrendim. Hani Ben aileden gelmiş bir İslam'la iman etmedim. Anlatabiliyor muyum tamam. kardeşim? Ben araştırarak iman ettiğim için belki bu konuda hislerimi, duygularımı, örflerimi konunun içine getirmediğim için böyle görünebilir. Türkiye'de bu konunun bu kadar problemli olması peki neden kardeşim? Bunu da sordun. Şundan dolayı kısacası Cumhuriyet ahlakıyla yetişmiş olan kadınlar tağutlaştığı için İster istemez bizim eşlerimiz, bacılarımız, hanımlarımız da onlardan etkilendi. Yani biraz onların şeyi Kesinlikle. var. Kesinlikle. İslam devletinin otoritesini hiçbir zaman hissetmedikleri için Allah'ın kendilerine vermemiş olduğu hakların sanki kendi hakları olduğunu zannediyorlar. Evet, bu konudan yanılıyorlar. Bu konuda Allah Azze ve Celle hem bacılarımız hem de bizi ıslah etsin. Amin. Ee, şimdi burada bir soru var ama ben bu soruyu, e, şimdi böyle bir şey olmayacağını zaten bildiğimiz için farklı bir şekilde soracağım. Evet. Kadınları dövme hakkındaki düşünceniz nedir? <gülüyor> yani <gülüyor> böyle bir şeyiniz var mı? Evet. Hani çünkü örnek veriyorum şu an bizi açık bayanlar da izliyor. Hani acaba bunlar sakallılar işte kadınları peçeli. Acaba evet. bunlar kadınlarını döve döve mi işte evet. peçeye sokuyorlar? Evet. Hani akrabalarda genelde böyle bir şey var. Evet, böyle bir şey var mı Cüneyt? böyle bir şey var. İslam'da kadın dövme vardır. Nisa suresinin 34. ayetiyle sabittir. Ama valakim bu asıl değildir. İstisnadır. Tamam. Çünkü kadınları dövmeden önce Allah Azze ve Celle başka şartlar getiriyor. Ha Ben kadınları dövmeye teşvik ediyor muyum? Kesinlikle. Çünkü bu konuda her konuda olduğu gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim önderimizdir. Tamam. Yani kadın niçin dövülür ki hocam? Hani Abi, niye döveriz? Ahi, niye dövülmesi lazım? Evet. Yani? Hani... Kadın, kadın nasıl, niye dövülür? Yani nasıl değil de niye dövülür? Yani niye yani? Ne yapması lazım? Eğer Rabbimiz diyor ki onlardan bir serzeniş hissederseniz onlara nasihat edin. Tamam. Yataklarınızı ayırın. Ve ondan sonra dövün. Yani başta dövmek gelmiyor. Sen önce hanımına şeriata göre güzel bir şekilde nasihat edeceksin. Ondan sonra baktın olmuyor, dinlemiyor. Halen serzenişte bulunuyor şeriat noktasından. Bak nefsi nokta demiyorum. Şeriat noktasında senin hakkını yerine getirmiyor. O zaman yatağını ayıracaksın. Bak yatağı ayırmak niye önemli biliyor musun? Erkekler fıtri olarak zevklerine, şevklerine yani yatağa daha düşkündür. Kadın kendini bu konuda kontrol edebilir. Erkek öyle değildir. Eğer bir erkek kendisi yatağı ayırıyorsa aslında kadın şunu düşünür. Konu ciddi. Aynen öyle. Konu ciddi ki bu adam yatağını benden ayırıyor. Burada da halen jeton düşmediyse ailenin yıkılmaması için Allah azze ve celle erkeklere kadınları dövme izni vermiştir. Tamam mı kardeşim? Vermiştir. Kadınlar İslam'da dövülür mü? Dövülür. Yani bunu soruyorlar ya. <gülüyor> bunu istersen fragmana da kat. Kadınlar dövülür. Ama o lakin şeriatın getirdiği usulle yani benim bir erkeği dövdüğüm şekilde yumrukla burnun üzere değil hut kanayacak bir şekilde, yara olacak bir şekilde, iz bırakacak bir şekilde de değil. Yüze vurmak zaten caiz değil. Tamam. Yani ak, iteceksin, şöyle omuzuna vuracaksın. Anlatabiliyor muyum? O da niye? Aile müessesesi yıkılmasın diye. Aile İslam'da çok önemlidir. Aile yıkılmasın hmm. diye bu konuda Allah Azze ve Celle bu hakkı erkeklere vermiştir. Tamam çok... E, bu soruyu değiştirmeden soracağım. <gülüyor> Hocam erkekleri ikinci evliliğe teşvik ettiğiniz doğru mu? yani Hayır, doğru değil. Doğru değil mi? Doğru değil. ben böyle bir böyle şey, bir şey var mı? ben böyle bir şey söylemedim. Akhi şöyle. Erkekler ikinci evlenebilir mi? Evlenebilir. Şu arkandaki suya bak kardeşim. O su helal mi? Helal. O su nasıl helalse ikinci evlilik o kadar helaldir. Burada birinci hanımın rızası şart değildir. Birinci hanımın haberdar olması şart değildir. Ailenin rızası şart değildir. Babanın rızası şart değildir. Bu sudan nasıl içebilirsen ikinci evliliği o şekilde yapabilirsin. Benim sadece söylediğim şu kardeşlere. Kardeşlerim. Eğer maddi gücünüz ikinci evliliğe yetmiyorsa bunu dillendirmeyin. Bu çünkü Allah'ın sevmediği bir şeydir. Ya eyhuhellezine amenu lima taqulun ma la tafalun. Ey mademler niye yapmayacağını şeyleri söylüyorsunuz? Kebura makten inellahi en taqulu ma la tafalun. Allah katında çok çirkin bir şeydir yapmayacağınız şeyleri söylemek. Benim söylediğim bu. Ahi evleneceksin, git kadını getir ama senin ilk hanımına zulüm etme. Ardı bunu insanlar teşvik olarak anlıyorsa bu benim suçum değil. Anladın mı kardeşim? Anladım. Benim kastettiğim şu, yani zulmetmeyin, evde konuşmayın, bunu dinlendirmeyin. Evleneceksin yani öyle... evleneceksen git, evlen. Erkek gibi gideceksin, evleneceksin, şeriata uygun bir şekilde evleneceksin, mehirini vereceksin, ayrı bir ev açacaksın çünkü aynı evde oturmaları şart değil. İstemiyorsan sen bunu zulmen yapamazsın ama şunu da söylüyorum, ondan sonra olacaklara da sabretmen lazım. Anladım. Hocam, e, tekfir dinin aslından mıdır? Evet. Tekfir dinin aslından mıdır diye sorarsan, ben şunu sorarım, kastın ne? Yani e, tekfirsiz yaşayabilir miyim? Hayır, tekfirsiz yaşam olmaz. Çünkü İslam'da her hüküm ahi, neredeyse her hüküm tekfire bina edilmiştir. Misal, selam verme noktasında, müşriklere selam verilmez fetvasıyla amel ediyorsan, tekfir ettiğin insanlara selam veremezsin. Anlatabiliyor muyum? Cenazelerini kılamazsın. Tamam. Rahmet okuyamaz, Arkalarından dua edemezsin. Miraslarından pay alamazsın. Miraslarını taksim edemezsin. Müslümanların mezarlarına gömemezsin. Mekke ve Medine'ye sokamazsın. Tamam. Ama ve tekfir dinin aslı mıdır sorusuna geldiğimizde burada iki görüş var. Burada aslından kasıt ne? Bunu iyi anlamak lazım. Burada asıl bir muhtezilenin görüşü var. Diyor ki asıl o şeyledir. Ellezi urifa bil aqli ve fitrati. O şeydir ki akıl ve fitratla bilinir. Eğer bu kasıttan tekfir dinin aslı mıdır diye sorulursa tekfir din aslından değildir. Çünkü tekfirin bütün şartları, mevânileri, getirmiş olduğu bütün hükümler fıtratla bilinemez Risalet olmazsa. Amma ve kastedilen şu ise ahi tekfir edilmeden, müşrikler tekfir edilmeden insan Müslüman olabilir mi? Olamaz. Çünkü müşriklerin tekfiri Kur'an'da en açık meselelerden bir tanesidir. Hatta burada daha açık ifade kullanayım ahi. Yahudi ve Hristiyanların küfründen daha fazla Kur'an'da müşriklerin şirke hakkında Rabbimiz konuşuyor. Bir insan kısacası kat'i olan meselelerde müşrikleri tekfir etmeden Müslüman olması mümkün değil. Tamam mı? Bak Müslüman olması mümkün değil. Tekfir ederek girmişse, müşrikleri tekfir edene gire, dine girip bu konuda taahhütleri tekfir etmişse, müşrikleri tekfir etmişse, onlardan beri olmuşsa ve sonradan bu görüşünü değiştiriyorsa bu konuda da olur. Yani dine, dine müşrikleri kat'i meselelerde tekfir etmeyen ya dine giremez, dine girmişse de yani sahih bir şekilde girmiş varsayalım ki aslında olmaz da o zaman mürtet olur kardeşim. Şimdi e, burada bir soru var hocam. Hazırlamıştım ama bu sorunun cevabını ben daha önceden aldım. Yani daha önceki sorularımızda işte herhangi bir dergiyle, vakıfta çalıştığınız bu. Evet. Yani kendinize ait bir e, cemaat kurmaya karşı olduğunuz için evet. Evet, böyle bir şey yapacağınızı da zannetmiyorum. Bu soruyu geçiyorum. E, orada kısaca şunu söyleyebilirim Akhi Yani beni davet eden ve akidesine, ahlakına güvendiğim Müslümanların davetlerine icabet ediyorum. Mescitlerde de konuşurum, bunda bir sıkıntı yok. Ama olağan. Yani Ortakte çalışma, koordineli yok, çalışma yok hakik. Yani böyle bir şey var mı? Organik olarak hiçbir vakıfla beraber çalışmıyor. Kimseyle bağlantınız yok. Yok, diyorsunuz. kesinlikle yok. Peki sizden önce sizin söylemlerinize benzer söylemleri söyleyen birçok insanların başına, evet. hocaların başına bir sürü belalar geldi, sıkıntılar geldi, evet. susturuldu, tutuklandı, evet. dövüldü, vuruldu. Evet. Buna rağmen benzer şeyleri söylemeye hani niye devam ediyorsunuz? Yani evet. bunu bazı hocalar gibi susarak da evet. götürebilirsiniz. Evet ben bu konuda şu ayete iman ediyorum. Em hasibtum en tadhulul sizden öncekilerin başlarına gelenler sizin başınıza gelmeden önce cennete geleceğinizi mi zannettiniz. Yani cennet kolay değil kardeşim. Biz Yusuf Aleyhisselam'dan daha mı değerliyiz? Değiliz. Biz Bilal radıyallahu anh'dan daha mı değerliyiz? Biz Muhammed Aleyhissatü vesselam'dan daha mı değerliyiz? Değiliz. Değiliz akhi. onun için bu sünnetullah'tır. Hakka davet insan eden insanların musibetlere uğramaları Allah Azze ve onları sevmelerinden dolayıdır. Onların günahlarını dünyada silmeyi istemesinden dolayıdır. Ve bu konuda hak söylemek, hakkı insanlara anlatmak bize musibet getiriyorsa Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın bu konuda sabretmeye mecburuz. Hocam kendinizi tehlikeye atacak dersleri niye yapıyorsunuz? Evet. Yani bu dersleri bir şekilde işte laf cambazlığı yapıp daha yumuşak bir şekilde örnek evet. veriyorum hani cihat ayetleri geldiği zaman mesela camideki hocalar gibi yani bunu saklayabilirsin de böyle bir şey evet niye yapmıyorsun da direkt cihat ayeti neyse pataküte Çünkü ahi Allahu ve celle kendi ayetlerini ketmeden insanlar hakkında diyor ki ve la yukallimuhumullahu yevmel kıyame Allah onlarla kıyamet günüyle konuşmayacak. Kıyamet gününde onlarla konuşmayacak. Ben Rabbimin benle konuşmamasından Rabbime sığınırım. Evet. Yani Rabbimin yüzüne bakmak için kendi yüzüm olması lazım ki ben Rabbimin yüzünü göreyim kıyamet gününde. Allah'a sığınırım Allah'ın ayetlerini ketmetmekten. O insanlar dünya karşılığında ondan sonra maaş karşılığında işte benim bir güzel hocamın bir güzel bir sözü var. Masa, nisa, kasa karşılığında Allah'ın dinini ketmetseler bile. Ben bunu yapmayacağım kardeşim. Allah Azze ve Celle bu konuda benim ayaklarımı kaydırmasın. Peki hocam sorun vardı. Ben bunu atlamışım. Hani geçimini nasıl sağlıyorsun? Evet. geçimimi nasıl sağlıyorum? Çok basit. Ahi, sen de biliyorsun. Ben tespih satıyorum ve koku satıyorum. tesbih noktasında şöyle bir usul izliyorum. Eski malzeme yani 80-90-100 senelik malzemeleri kendim Avrupa'dan getirttirip, çoğu zaman kendim getirttirip burada ustalara el işçiliği olarak yapıp bunları satıyorum. Koku noktasında da toptan alıp perakende işte bildiğimiz parfüm kokularını Satıyorum, geçin böyle koku Hocam, alimler içerisinde evet. en çok sizi etkileyen, evet. Ve bu e, alimlerin kitapları neler? Evet. Akı, İslam'ın ilk böyle, ilk İslam olduğum zamanlarda veyahut İslam'a bana yardımcı olan alimlerden ilk başta ben en çok etkileyenler bir Seyyid Kutup, ikisi, ikincisi Mevdudi idi. Allah onlara rahmet eylesin. Amin. Çünkü onlardan şunu öğrendim, İslam. Hayatının her yerine hakim. Hani ne kadar çok detaylı bir hayatın varsa hepsinde Allah'ın hükmü zaten var. Sen düşünmene gerek yok. Sadece teslim olmak zorundasın. İlk başta beni en çok etkileyenler bunlardı. Ama sonradan böyle beni çok böyle gerçekten derinden sarsan böyle tahvasını hissettiğim alimler. Akhir şöyle söyleyebilirim. İmam El-Nevavi, İbn Hacer, el Asqalani ve İbn Kayyim. Hangi kitapları? Ee, mesela İmam Nevi'nin Müslim şerhi çok güzel. Tamam. Ondan sonra El-Ezker diye bir dua kitabı var mesela. Tamam. Ondan sonra e, İbn-i Hacer'e gelsek zaten Fethul Barisi çok meşhur. Tamam. Bukhari şerhi. Yani takvâk okuyor kitap. Yani. Tamam mı? Ondan sonra İbn-i İbn-i hangi eseri dersen ahi, İlâmul Muvâqi'in diyebilirim. En çok beni böyle sarsan, derinden etkileyen. Medaric-ül Salik'in kitabı da çok güzel. Anladım. Hocam, e, Tevhid Risale'leri derslerinden biz çok faydalanıyoruz. Mesela e, geçen akşamki izlediğimiz derslerde gerçekten çok güzeldi. Şimdi yayınlanması da bunları bekliyoruz. Baya bir zaman oluyor. Mesela ben özellikle tefsir derslerini çok severdim. Mesela. Evet. hani Tefsir dersleri de bayadır gelmiyor. Evet. Bu tevhid risalelerin hocam e, ne zaman bitecek? Kitap sonuna kadar okunacak mı? Evet. Nasıl olacak? Yani bu bu dersler hakkında bilgi verir evet. misiniz? bize? Allah'ın izniyle tevhid risaleleri külliyatı kitabını bitirmek istiyoruz. Yani, yani bitene kadar devam. Bitene kadar devam Allah'ın izniyle. İşte yayınlama noktasında sen de yardım edersen <gülüyor> biraz daha çabuk yayınlanacağım. İnşallah Rabbim Ama zaten Allah-u Alem bu eskiden gelen bir Soruydu. Hı hı. Son zamanlarda zaten daha bu arada bu sorular dışarıdan geldi arkadaşlar. Aynen. Yani tabi içinden benim sorduğum sorular da var. E hocamızın özellikle hani kendisine ya bu soruyu da bana sorun dediği sorular da var. Hani evet. e bunu bilin. Ama çoğun soruların çoğu evet. e dışarıdan bizi takip yani edenlerden. Yani bitireceğiz Ak yallah. Allah'ın izniyle bitireceğiz. Tevhid risaleleri külliyatından sonra buna benzer dersler yapacak mısınız? Evet. Hadi diyelim o bitti. Evet. Ona sonra. Akı Fatḥül Mecid var. Kitabı Tevhid. Evet. Muhammed İbni Abdülvahab'ın kitabı tevhidinin şerhi. Ee, onu inşallah okumayı düşünüyoruz. Niye dersen niye? cübbeliye kapak olsun. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ahi e, tövbe <gülüyor> estağfurullah. Yani adam bizi kötü konuşmaya itiyor. İspanallah. O kadar çirkin bir uslubu var ki bu insana da etki ediyor. Allah Azze ve Celle bize güzel aklak, güzel Amin. edep versin. Amin. Ahi şundan dolayı hani niye derken adam o kadar canavarlaştırıyor ki insanlar görsün ya bu adamlar. ayet, hadis okuyor ya. Hani canavarlaştıracak bir şey yok. Ama ve İmamın getirdiği bab başlıkları olarak getirdiği ayetler ve hadisler onun şirkini ortaya kattığı için Çıldırıyor yani. ve Çıldırıyor ve şundan da niye çıldırıyor biliyor musun aslında Bundan sonra insanları istediği gibi sömüreceği fikri adam biliyor ki bu yıkılıyor Bu da onun zoruna gidiyor o İnsanlar uyandığı için artık global bir dünyada yaşıyoruz Herkes istediği şekilde Tevhid yani. nedir? Tağut nedir? Şirk nedir? Küfür nedir? Yazıp dakikalar içinde öğrenebiliyor İnsanlar da artık global çapta bütün informasyonlara ulaşabildiği için, daha ben söyledim ya, insanların aklına sigorta yerleştiriyor. Öyle Mesela ya. orada işte tevhid falan, tevhid falan, tevhid falan dinlemeyin ki niye insanlar uyanmasın diye. Ama elhamdülillah yani. Ama ben ah, Allah, Allah azze ve çok, çok güzel reklam yaptırdı. Yani. Ben şunu sorayım, bundan iyi bizim reklamımızı kimse yaptıra bilir miydi? Yani senin kadar başarılı, <gülüyor> <gülüyor> senden daha başarılı oldu Elhamdülillah. Ben. Elhamdülillah. Çünkü e, her kötülemesinde, hani İslam'ı her kötülemesinde, bazı İslam'ın içindeki, Kur'an'ın içindeki terimleri her kötülemesinde insanlar diyor ki ya bu hani tevhidi bu kötülüyor. Yani? İşte diyor ki bunlar diyor Vahabi şimdi yani biz bu ismi zaten kendimize kabul etmiyoruz da. Evet. Ama insanlar gidiyor bakıyor kim, nereden geliyor bu isim Sor bana ben Vahabi miyim? Vahabi misin? <gülüyor> Değilim. Yani ne? Bir de ahi. Yani Vahabilik terimi son çıkan bir şey yani. Ahim, bir de şöyle bir şey var bak. Şeyh'in ismi Muhammed. Babasının adı Vahhab. Babasının adı, adı, adı Abdül Bak, Muhammed İbn Abdullah Vahhab. Bak o kadar cahil ki şeyh'in babasına nispet ediyor. Aslında öyle de Muhammed'i demeleri lazım. Yok bir de bu, bu muhabbet <gülüyor> hani şeyh'ten 20 sene sonra ortaya evet. atılan bir laf. Akhir ben sadece şunu kastediyorum. Bak ben bunu geçen de söylemiştim. Ben İbn-i ismini ilk defa cübbelinin ağzından duydum. Vahhabi olarak mı? Ee, ne diyordu biliyor musun? Kafa kesenlerin fikir babası. Aslana aslan. <gülüyor> <gülüyor> Tamam mı? Allah'a yemin ediyorum bak. Şu semayı direksi bir şekilde yukarıda Allah'a yemin ediyorum. Ben ilk cübbelinin aklından duydum. Ondan sonra belli bir zaman sonra dedim ya hele bir bakayım bu adam ya ne İbni diyor ya. Biçim. Ben diyorum ki insanlara kardeşim İbni Teymiye'nin kitaplarını oku. Muhammed İbni Abdullah'ın kitabını oku. Ve kendi aklında Allah Azze ve Celle'ye sana vermiş olduğu akıl nimetiyle bak. Bu adamlar Kur'an ve sünnete ters mi konuşuyor uygun mu konuşuyor? Kendine Doğru mesela diyor. biz şeyi mesela hani şöyle bir şey var. Mesela tarikatlar genelde Abdülkadir Geylani'yi Abdülkadir Geylani çok savunurlar. Evet. Ee, çok savunurlar. Onu çok severler. Zikir çektiklerinde onun adını alırlar. Yetişiyor Abdülkadir Geylani derler. Şimdi normalde onların bize yaptığı İbn-i Teymi üzerinden yaptığını biz onlara yapsaydık Abdülkadir Geylani gibi bir Müslümana gidip hakaret etmek. Kardeşim bana Abdülkadir istira, Geylani hakkında sor. İşte iftira etmiş olacaktık. Abdülkadir Geylani Müslüman mı yoksa tarikatçı gibi? Bunlar gibi tarikatçı Müslüman, Müslüman ahim, muvahit, hanbelidir. Bir, Abdülkadir Geylani namaz kılmayanlara tekfir ediyor Bunları tamam. İkincisi bir tane daha acibini söyleyeyim. Normalde bunu söylemem çok münasip değil. Sadece insanlar birazcık uyansın diye. Abdülkadir Geylani Allah ona rahmet eylesin. Aynen. Büyük bir alimdir. Bir kitabında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın işte Yahudiler 71 fırkaya ayrıldı. Hristiyanlar 72 fırkaya ayrıldı. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrıldı. Hadisini şerh ediyor. Bu fırkaların teker teker kim olduğunu söylüyor. Onlardan bir tanesi olarak kimliği sayıyor biliyor musun? Hanefileri. Allah Ebu Hanife rahmet eylesin. İmamımızdır. Başımızın üzerinde yeri var. Ondan sonraki gelen alimler de herkese öyle. Biz kabul ediyoruz. Amma Abdul Abdülkadir Geylani onların 73 fırkadan ateş içinde olanları olarak değerlendiriyor. Değil Bunu da cübbeli okusun. insanlar anlatsın. Zaten cübbeli onun içinde. <gülüyor> Yusuf Suresi tefsiri bitti hocam. Benim en sevdiğim şeydeki bölümler. Evet. Kanaldaki tefsir dersleri. Yusuf Suresi'ni elhamdülillah bitirdik. Sıradaki gelecek olan dersine Allah'ın izniyle ahi Furkan Suresi tefsirine başladık. Furkan Suresi'ne başladık. Birinci bölümü de yaptık Allah'ın izniyle. Daha yayınlanmadı. Yayınlanması da birazcık sürebilir. Allah istemesin müstesna. Ama ve şu an tatil olduğundan dolayı biz de tatile girdik. Hani okul tatillerinden dolayı. Yani yayınlanması birazcık sürebilir. Hocam burada ee, çok <gülüyor> değişik bir soru var. <gülüyor> bu soruyu es mi geçsek ne yapsak acaba? <gülüyor> ne diyorsunuz es mi geçelim bu soruyu? <gülüyor> Derslerinizin yayınlanma süresi diyor çok uzun sürüyor. <gülüyor> <gülüyor> bu konu hakkında ileride daha hızlı derslerin daha hızlı yayılması imkanı var mı diye bir soru sormuş. Ben de Seyrediğim bu soru şey. sana göre. <gülüyor> Şimdi yapıyormuş. orada kamera var yapıyormuş. burada kamera var nereye bakalım. <gülüyor> Allah'ın izniyle elimizden gelen bütün gayreti veriyoruz ki daha çabuk bir şekilde yayınlansın. İnşallah bunda benim payım da var arkadaşlar. Estağfurullah. Ee, yani yok yok yavaş yayın, yayınlanmasında bazen kendi işlerimiz olduğundan dolayı yetişemiyoruz ama olduğunda da işte hocam burada taslaşıyoruz. şahit elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yani. Elhamdülillah. Defalarca sizden istenilmesine rağmen neden azir, mücahitten şefaat isteme, evet. silsile tekfir, tekfir evet. dinin aslı mıdır gibi sorular için ders yapmıyorsunuz. Evet. Şimdi bunu da burada kısa kısa geçtik. Evet. Ama bunlar hakkında bir ders var mı? Olacak evet. Mı? Şöyle, ahi kitapta okuduğumuz kitaplarda gelirse anlatırız. Aynı mesela şefaat isteme meselesini son İslami bozar unsurların ikinci dersinde bunu işledik. Tamam. Şimdi azir meselesi, bundan sonraki İslam'ı bozar unsurlarda olacak. Müşrii tekfir etmemek. Böyle şekilde gelirse kitapta gelirse yaparım kardeşim çünkü o zaman ben daha yeni söylemiş üzere gündemimi kitap ve sünnetten almış olurum. Ama o haldeki daha yeni de söylediğim üzere insanların istemesi üzerine ben güncel meseleler hakkında konuşmayacağım. Anladım. Kitaplarda gelirse anlatırım Allah'ınız ile. Hocam ee, tefsir okumak istiyorum. Hangi tefsiri okumamı tavsiye ediyorsunuz? Artı evet. Yaptığınız tefsir derslerindeki tefsir araştırmalarınızı nasıl yapıyorsunuz? Bu da benim sorum. Evet, tamam. Birincisine cevap verelim. Hiçbir tefsir okuma. Yani tefsire başlamadan önce ben genelde şöyle bir usul tavsiye ediyorum. 13 kere Allah Azze ve Celle'nin kitabını Arapçasıyla ve Türkçe mealiyle okunması lazım. Niye 13? Niye? Oturuyor yani. Güzel bir sayı. Yani hani belirli bir hikmetine binaen şey, hani değil. Yok rüyada görmedim. Rüyada görmedim. Sadece hani fazla olduğundan dolayı Allah'ın izniyle oturaklı oluyor. Ve şunu da tavsiye ediyorum. Üç seferde bir meali değiştirmek. Hmm. Misal veriyorum. Üç kere diyanetin meali okudu. Ondan sonra üç kere başka bir meali okusun. Üç kere başka bir meali okusun. Böyle 13'e gidene kadar. Bunu yaptıktan sonra kesinlikle tefsir-ü saadi tavsiye ediyorum. Yani ilk okunacak tefsir tefsir-ü saadi olabilir. Niye derse? Çok basit. İhtilaflara girmiyor. Ve bu konuda aslında tefsir okumadan önce bir tefsir usulü okuması lazım. Hani nasıl tabi Tabii önce usulü bileceksin ki ondan sonra tefsir okuyasın. Yani bu konuda Sa'di tefsir olabilir. Sa'di tefsirden sonra Sabuni'nin tefsirini tavsiye ediyorum. Safvetut tefasir ahkam tefsiri değil. Ondan sonra da İbni Kesir'in 7 ciltlik bir Türkçe baskısı var. Mahmut Şakir tahkiki. Tahkikli üçüncü olarak o olabilir. Hocam Kur'an ve sünnete göre sizin kafanıza göre değil. Evet. Türk halkının hükmü nedir? Evet. Ondan önceki soruyu önce cevap verelim mi? Hangi tefsirlerden hazırlanıyorum? Ha doğru. Hangi tefsirlerden hazırlanıyorum? Onu geçtim. Bu benim sorum olduğu için. Mutluluk. Evet. E, Akhi, ben birden fazla tefsirden hazırlanıyorum. Mesela evde Kurtu bir tefsiri var. Ondan sonra El Bahrul Muhit var, Ebu Hayyanın, Alusi'nin tefsiri var, İbn Kesir'in tefsiri var, Taberi'nin tefsiri var, Şevkani'nin tefsiri var, Ebu Sudun tefsiri var. Ondan sonra İbn Kaim'in tefsiri var. O tam bir tefsir değil. Baştan sona kadar. Genellikle bir de İbnul Cevzi'nin tefsiri var Zâdül Mesîr. Genelde bunlardan ağırlıkla bunlardan şey yapıyorum ve Mevdudi'nin ve Seyyid Kutub'un da zaman zaman tefsirlerinden hazırlanıyor ama genelde değişiyor. Peki hocam bu okuduğunuz tefsire göre, Kur'an'a göre, sünnete göre evet. e, bu Türk halkının hükmü nedir? Evet. Kardeşim ben kısacası şöyle söyleyeyim ya da şöyle sorayım. Müslüman bir belde fethedilir mi? Edilmez. Edilmez değil mi? Çünkü Müslümandır Müslüman. zaten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İstanbul'un ikinci kere fethedeceğini müjde etti mi etmedi mi? Etti. Peki İstanbul İslam olsa fethedilir mi? Edilmez. Bu Bitti. kadar basit. Ve bu konuyu şöyle de açabiliriz. Yani bu Müslümin hadisi bu konuyla alakalı magripli ulema kitaplar yazmış. Hakikaten sadece şöyle söyleyebiliriz. Allah'ın bir muhtar kadar sözü geçmediği bir belde İslam olabilir mi? Allah Azze ve Celle'nin kitabıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle hükmedilmeyen bir belde İslam mıdır? değil Ki dört mezhebe göre Allah Azze ve Celle'nin hükümleri geçmeyen, hudutlar uygulanmayan bir belde darul İslam değildir kardeşim. Hocam ilgi çekici bir hidayet kıssası anlatır mısınız demiş. İlgi çekici bir hidayet kıssası. Anlatayım inşallah. Bayramda bir abi benim evime geldi. Çok kültürlü güzel bir abiydi. O hidayet kıssasını anlattı. Diyor ki ben askerdeydim. Adam askerdi tamam mı? Diyor ki askere gitmeden önce de böyle birazcık muhafazakar fikrim vardı. İşte namaz kılmaya falan çalışırdı. Ama askere geldiğinde işte kendi kendime bahane ettim. Asker bittikten sonra yaparım. Namaz bana ağır gelmeye başladı. Ondan sonra bir tane adam geldi ki baktım adam namaz kılıyor. Hem de hiç eksitmiyor diyor. Sünnetiyle kılıyor, mülkiyi hiçbir şekilde kılıyor. Diyor ben kendi kendimden utandım. Diyor ben ondan sonra onun yanına gittim. Ona sordum. İşte konuştuk. O bana dedi ki sen la ilahe illallah ne demek biliyor musun? <gülüyor> İlk soru <da> soru bu. <gülüyor> Askerde bak. Bu olay askerde oluyor. Çok enteresan. Onun için bunu söylüyorum. O da diyor ki yok. Ya, şöyle cevap veriyor. Evet Allahu Ekber demek. Yani Allah en büyük demek. Diyor yok ya olur mu öyle şey. La ilahe illallah o değil. Diyor sen tağutun ne olduğunu biliyor musun? <gülüyor> Ondan sonra yok diyor tağut nedir? Askerde ben? dönüyor bu askerde, muhabbet. Askerde bak. dönüyor bu muhabbet. Tamam mı? Ondan sonra bu buna yavaşça anlatmaya başlıyor. İşte bunlar aylarca beraber geçiriyor. Bu abi askerde Müslüman oluyor. Tamam yani askerde teslim oluyor diyelim. Ondan sonra zamanda öğreniyor ki bu oradaki adam Müslüman zorla getirmişse. Habire kaçıyordu. <gülüyor> habire kaçıyordu. Yani ahi düşün bir insan güzel bir davet yapsa askeriyenin ortasında bile başkasına vesile olabilir. <gülüyor> Çok acayip ya. Şey. E hocam şimdi ya İslam ya isyan diye bir kitap çalışması yaptınız. Evet. Yeni bir kitap çalışmanız var mı? Böyle bir evet. projeniz var mı? Evet. evet. Var ahi Allah'ın izniyle şu an yazıyoruz. Normalde ben ama kitabını yazacaktım Allah'ın izniyle. Ama kitabın muhtevası şuydu. Bugün hakimet meselesi noktasında veyahut müşrikleri tekfir etmeme noktasında şirk ve küfür noktasında şüphe getiren insanların şüphelerine karşı bir reddiye yazmak istiyordum. Bu kitabın aşağı yukarı başı da bitti yani. Giriş kısmını bitirdim Allah'ın izniyle. Ama sonra şöyle düşündüm. Hani şüphelere cevap vermeden önce bir akide ortaya atmak lazım. Bir akide ortaya katarsın ki o akideye karşı bir cevap geldiğinde sen ondan sonra şüpheleri giderirsin. Ondan dolayı ammayı birazcık arkaya bıraktım. Şu an akid Terkizul Hak kitabını yazıyorum Allah'ın izniyle. Hakkın yerleştirilmesi manasına geliyor. Ee, niye? Hak yerleştirilmesi lazım. Ki zaten hak Allah Azze ve Celle indirmiştir. Biz toplumda bunu Allah'ın izniyle yerleştirmek istiyoruz. Ee, onu yazıyorum şu an akideyi. Bu konuştuğumuz meseleler işte şefaat istemektir, muhakeme meselesidir, oy vermek meselesidir. Yani güncel bütün ne kadar mesele varsa Allah'ın izniyle o kitabın içinde yazmayı düşünüyorum. Ama ne zaman biter dersen şu an uzun sürer yani. Anladım. Hocam Cihanbel'inde Belin'de e, ders yaptığınızı söylemiştiniz daha önce. Evet. Bu ders devam ediyor mu? Evet. E, evet neden bu mi? umuma açık bir ders yapıyorsunuz burada? Ve Konya'da niye böyle bir şey yok? Yani evet. Konya'daki Müslümanların gelip sizin derslerinizi dinleyebileceği bir ortam yok. Evet. Soranlar da çok. Hakikaten evet. sadece şöyle Cihan Beyliğe davet ettiler. Biz de icabet ettik. Konya'da davet <gülüyor> mi yok diyorsun? <gülüyor> Konya'da şimdiye kadar kimse davet etmedi. Hani gel bizim mescidimizle konuşu Konuşabilirsin, ders yapabilirsin. Ha davet edilsem icabet eder miyim? İcabet etmem. Çünkü Konya o kalitede değil. Hmm. Cihan Beyliğe de bir ümmet havası var. Yani kimin nereden geldiği mesela biz orada birçok cemaatten, değişik cemaatten olan kardeşlerle bazen 4-5 araba Cihanbeyli'ye beraber gittik. Sen de kendin oradaydın yani atmosferi evet. hissettin değil mi? Evet. Orada bir ümmet havası var kardeşim. O ümmet havasının kaybolmasından Allah'a sığınırım. Yani şimdi ben kalkıp Konya'da bir yerde konuşsam adam diyecek bak hoca bizde. Bu hava oluşmaması için ben konuşmam kardeşim. Evet. Hocam Konya'da fazlasıyla hoca var. Neden başka bir şehirde davet yapmıyorsunuz da Konya'da yapıyorsunuz? Da? Yani bu Konya... <gülüyor> evet. Niye? Niye? Ee, mesela evet. Bazı hocalar var mesela işte evet. birisi Urfa'da, birisi evet. Mardin'de, birisi evet. Diyarbakır'da, evet. Doğu'da mesela Akhir Kısacası şöyle ben Konya'ya davet için gelmedim Ben Konya'ya okumak için geldim Ben biliyorsun önceden İstanbul'daydım Oradaki medresede devam etmediğim için Konya'ya geldim okumak için Elhamdülillah Hayatımda verdiğim en güzel kararlardan bir tanesiydi Bundan dolayı ben Konya'ya geldim Benim Konya'ya geliş amacım davet değildi Davet sonradan Allah Azze ve Celle'nin istemesiyle oluştu Ha, bugün de artık burada yerleştiğim için, ailem burada olduğu için ve şunu da söyleyebilirim. Ahi, bir yerde ilim talebelerinin fazla olması illa kötü olacak diye bir şey değil. Ha İlla iyi olacak diye bir şey değil. Mesela biz şunu gördük son bir buçuk senenin içinde. Herkes birbirine aynı akide üzere biliyordu. Ama, Ama halbuki değişik değişik akideler üzerindeydi. Çıktı yani ilim talebeleri demek ki bütün işlerini bu konuda yerine getirmediler. Ha Ben yerine getirdim ve ben de getirmedim. Bundan Allah'a sığınırım böyle bir şey söylemekten. Ama ve lakin bir yerde ne kadar fazla ilim talebesi olursa orası o kadar hayırlı olur diye düşünüyorum. Anladım. Hocam bazı hocalar şimdi duyuyoruz, görüyoruz şehir dolu, şehir şehir dolaşıp böyle kendilerine kitleler topluyor. Evet. Orada mescitler kuruyor. Evet. Öbür tarafta işte işte şucular, bucular böyle. Sürekli adam topluyorlar böyle evet. kendilerine. Siz niye böyle bir şey yapmıyorsunuz? Halbuki çok da rahat yaparsınız. Hani benim evet. gördüğüm kadarıyla hani laf var, ilim evet. var. Evet. Birincisi bizim öyle bir maddiyatımız yok kardeşim. <gülüyor> Para yok. <gülüyor> Yani bugün benzin fiyatlarını biliyorsun değil mi Ahmet? Evet 25 lira. Yani, ama, Avru ama Avrupa'dan daha ucuz. Yani. Yok yani <gülüyor> <gülüyor> şaka bir yana e, gerçekten bu maddi olarak bizi aşa aşacak bir şey ve maddiyat olsa bile ben böyle bir şey yine yapamayız. Niye? Daha yine söylediğim gibi etrafımızdaki sorumlu olduğumuz Müslümanlarla belirli bir seviye gelmeden önce bizim gezme hakkımız yok. Biz önce Anladım. bir kendi evlerimizi düzeltelim. Anladım. Hocam Halil Konakçı dersinde ilk defa birinin ismini vererek video yaptınız. Evet. Yani buna neden gerek duydunuz? Evet. Yani bir de böyle işte hani sürekli böyle birilerine e, ismini vererek evet. videolar yapmak yapmaya devam edecek misiniz? Evet. Ee, böyle devam edecek miyim? Etme niyetim yok. Etme niyetim yok. Niye Çünkü... Halil Konakçı bir istisna evet. mıydı? Neydi? Ee, bu konuda şöyle bir istisnaydı. Normalde ben bu konu hakkında konuşmak istemiyordum. Allah Azze ve Celle benim şahidim. Sadece kendim davetçi olduğumdan dolayı ve o adam da Allah Azze ve Celle onu hidayet eylesin. Amin. Hoca da bu konuda dertli olduğundan dolayı, samimiyet gördüğümden dolayı ben şunu istedim. Nasıl bana hiç kimse anlatmadıysa, ben yarın öbür gün kıyamet gününde özrün olmayacaksa, hocanın bir özrü olsun en azından, bu dünyada ona biri anlatmış olsun. Biz Amin. de şimdi ulaşamadığımız için nerede oturduğunu ben bilmiyorum, nerede kaldığını bilmiyorum. Hani gidip, Ankara'da. Tamam, gidip kendisiyle de konuşuruz, davet de ederiz, sıkıntı yok böyle ortamlarda beraber de otururuz. Sadece şundan dolayı, akı şunu ulaşmaya çalıştım. Birincisi hocaya bu konuda davet etmek. Bak sen dertli bir adamsın, samimi adamsın. Kitabın sadece bir kısmını okuma, hepsini oku. Ha kadınlarla alakalı ayeti doğru söyledi adam. Ama hakime takındaki ayetleri de oku hoca. Birincisi bu. İkincisi de Allah Azze ve Cellelerin izniyle hani böyle gündeme dair bunu ileriye yönelik yapar mı? Yapmamak. Çok fazla yapmayı düşünüyorum. Çünkü ben daha fazla ilimle ön plana gelmek istiyorum. İnşallah. Anlatabiliyor muyum? Hocam bu e, YouTube'daki paylaştığınız videoların altında mesela eskiden yorumlar açıktı. İnsanlar evet. geliyordu yorum yapıyordu vesaire vesaire. Evet. Şu aralar yorumlar kapalı. Evet. Eleştiriyi mi kaldıramıyoruz? Niye böyle? <gülüyor> <gülüyor> Benimkiler <gülüyor> açık. <gülüyor> Her türlü eleştireyi <gülüyor> Yok kardeşim. Eleş... Konu eleştirelle alakalı bir şey olsa bir kere kötü yorum yazanı bir kere kapatırım kanalda. Bir daha görünmüyor zaten. <gülüyor> Yok konu ondan alakalı değil. Şundan dolayı ahi. Ben muzdarip olduğum bir konuyu açıklayayım inşallah. Bunu kimse bilmiyor. Bazı bacılar çok övücü bir şekilde yorumlar yazıyor. Hocam işte siz Allah için şöyle seviyoruz. İşte dersenizde kendimizi buluyoruz. İşte falan falan hocadan sonra ilk defa bir dersen ilham alıyorum gibi yorumlar geldi. Yani bir Müslüman bir kadının yabancı bir erkeğe ben seni Allah için seviyorum nasıl yüzüne diyemiyorsa, çarşıda bunu yapmazsa İnternette de yapmasın. Yani yazı söz gibi midir? Aynen öyle. El kitap kel hitap. Nasıl dışarıda mesela bir bacı beni gördü diyelim misal. Tanıdı. Yüzümü görmedi. Hadi diyelim tanıdı. Sesten tanıdı. Gelip benim yüzüme demez ki hocam ben seni Allah için seviyorum. Derslerinden ilham alıyorum. işte falan falan hocadan sonra ilk defa sizin derslerinizden şöyle bir şey buldu. Bunu benim yüzüme söyler mi Müslüman? Kadın söylemez haki. Yani söylemez yani. Yüzüme söylemeyeceği şeyi yazmasın Yazmasın da. Birincisi bu benim kalbime riya veriyor. Anlatabiliyor mu? Benim ihlasımı bozuyor. İkinci şekilde ben bunu caiz görmüyorum bu şekilde. Bundan dolayı. Bundan dolayı. Yoksa eleştirel falan Allah'a sınırsız. Anladım. Sıkıntı yok. Hocam rukyi yaptığınız doğru mu? Bir de <gülüyor> bir de mezarlıkta rukyi yaptığınızı duyduk. Demiş evet. birisi. Evet. Böyle bir şey oldu mu? Evet ahi. Ben yani mezarlık derken şöyle mezarlığın hemen yanında bir yerde yani mezarlığa çok yakın bir yerde rukyi yaptık. Sabah 4 falandı. Gece üç buçuk. Sabah, sabah dört. Biraz Bayağı da ağır geçti Bu nasıl duyuldu ben bilmiyorum Yani bu olay İzmir'de oldu İzmir'de ruki yaptıktan iki gün sonra Müşrik bir kadın bana ulaşıyor Biz duyduk ki hoca ruki yapıyor Bize de yapsın Ben artık ruki yapmıyorum kardeşim Aylardan beni de e, yapmıyorum Bu konuda yapan kardeşler var yani Zaten yardım, bunu sendebilir. hiçbir zaman meslek ayında getirdiniz mi? Yok zaten hayır zaten. Allah a Allah a Allah a Allah a Çünkü ahi, telefonlar durmuyor yani o kadar çok talep oluyor ki bu konuda. Sponum. Yok kardeşim bu konuda iktisat sahibi olan kardeşler var. Onların evet. yanında. Rabbim onlara şifa versin. Hocam et meselesi hakkındaki görüşünüz nedir? Bu bir akidevi bir mesele mi? Yani evet. geçenlerde mesela Fransa'dan bir abimiz geldi buraya. Evet. Ee, kendisini et yemeye çağırdım ben. Evet. Bir yerde gidelim yemek yiyelim dedim. Şimdi o böyle gitti geldi. Yani yesem mi yemesem ha, mi? Yani kendi içinden böyle yesem mi yemesem evet. mi diye. Bir de yiyenlere karşı böyle bir sert tutumlar var. Evet. Yemeyenlerin öbür tam tersi sert tutumlar var. Evet. Bu konu hakkındaki görüşle ne yapmamız gerekiyor bile? Evet. Kardeşim bu konuda tahvaya en güzel şekilde uyan şey insan bildiği yerden yemesidir. Bu da Müslümanlardan yemesi. Bu konudaki en güzel meseledir. Ama ve et meselesi akideyü mesele değildir. bir meseledir. Yani bu konuda müşriklerin kestiğini besmele illetiyle alıp yeğenler yemeyenleri tenkit edemediği gibi yemeyenler de bu konuda işte illeti besmele alarak bunlara bu konuda kınayamazlar. Hı. Hani siz niye yiyorsunuz? Niye müşriklerin kesini? Bu konudaki sahih görüş budur. Kardeşim bu konuda alimler ihtilaf etmiştir. Tamam. Çünkü et meselesi geçen ayetler Kur'an'da illetin din ve besmele olduğunu söylemiyor. i̇bn Kesir'e göre besmelidir. Anlatabiliyor muyum? Hem Ahmet ve diğer mezhap alimlerine göre dindir. Tamam. Ama o bu fetvalar yerine değerlendirmek lazım. Bugün en güzeli mesela şöyle akayım. Ben illeti besmele olarak alıyorum. Tamam ama ben mesela Mersin'de her yerde dışarıda yemem. Mesela Almanya'da yemezsin. Yemem. Almanya'da mesela benim oturduğum şehir Dortmund. Dortmund'da sadece iki yerde yiyorum. İkisinin de nereden et aldığını bildiğim şey. Evet. Mesela Türk bir dönerci olsa orada yemem. Çünkü içinde ne olduğunu ben bilmiyorum. Anladım. Bu konuda kendi şehirinde ahi imkanı olan Müslümanlardan alışveriş yapsın ki bu konuda Müslümanlara zaten yardımcı olurlar. Kendi aralarında Müslümanları desteklemiş olurlar. Ama o bu konuda biri illeti besmele alıyorsa o da bu konudan dolayı kınalanmaz. Vallahu alem. Şimdi hocam son iki sorum var. İnşallah bu iki soruyu da sorduktan sonra programı da bitireceğiz. Senin de bayağı yorduk. izleyicilerimize bu video çok uzun oldu. Şimdi hocam bazı videolarınızda mesela örnek veriyorum Sezen Aksu. Yaptığı bir şarkıda Hz. Adem'e çok ağır ithamlarda bulunmuştu. Evet. Eşine ağır ithamlarda bulunmuştu. Mesela bazı böyle videolarda çok e, sert konuşuyorsunuz. Mesela evet. karı diyorsunuz ya da arada bir argo kelimeler ağızdan kaçıyor. Evet. E, hocam bu kelimeleri devamlı kullanıyorsunuz. Niye? Evet. Yani şimdi insanlar böyle hocalardan bazen böyle sert kelimeleri beklemiyor. Evet. Hanımefendi demeyi beklemiyor. Mesela evet. Kılıçdaroğlu şey, hanım kızımız dedi diye dava açtılar ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Kardeşim bu konuda kısaca şöyle söyleyebilirim. Önce ben Sezan Aksu'na bir dua edeyim. Allah Azze ve Celle Sezan Aksu'yu da onun gibi İslam'ın şiarıyla, İslam'ın peygamberiyle veyahut İslam'ın herhangi bir konusuyla Alay eden insanlara en kötü şekilde belasını versin. Amin. Rabbim onlara lanet eylesin. Allahümme amin. Eğer hidayet olmayacaksalar. Biz önce hidayet istiyoruz. Rabbim onlara hidayet eylesin. Amin. Bu güzel duayla inşallah başlamış olan bu konuya. Akhir karı kelimesini benim kullanmam. Şundan dolayı karı kelimesi nereden geliyor biliyor musun? Eski Türkçeden geliyor. Ne anlamda Türkler bunu kullanmış biliyor musun? Dağ var ya dağ. Dağın başında kar var. Kar nasıl dağın başı ise Kadınlar bizim başımızın üzerinde olduktan dolayı karı demişler. <gülüyor> Normalde iltifat. Normalde iltifat. Bir de bak ben şunu söyleyeyim. Karı kocayı dediğinde kimse yadırgıyor mu? Yok yadırgamıyor. E, aynı kelime aynı kelime tek başına kullandın niye bir şey olsun ki? Yani bir de şöyle bir şey var. Bu benim ağzımda alışkanlık olmuş. Ha, argo bir şey olabilir. Davete mesela leke gelmemesi için ben kendimi bu konuda değiştirebilirim. Ama ben fıtri olarak kalıp doğru niyetle kullandıktan sonra bu konuda insanların ne dediği benim de çok umurumda değil. Argo gibi görünen aslında çok da argo değil. Ahi bazen hakkı söylemek lazım. Allah Azze ve Celle kendi kitabının ilmini yüklenip de bunu insanlara doğru düzgün anlatmayanlara ne diyor? Eşek, Eşek diyor. diyor. Doğru mu? Kitap. Ondan sonra başka bir yerde köpek demiyor mu ahi? Ne? Hayvanlardan daha beter demiyor mu? Benim Rabbim diyorsa ben nedir? Bu kadar basit. Anladım. Yani bazen gerekiyor ahi bunlar. Bunlar bazen de gerekiyor. Devamlı sert mi? Mesela insanlar öyle zannediyor. Sanki ne? devamlı ben ders modundaymışım gibi. Mesela biz Dayan'ın kahvaltı yaptığımızda ben şimdiki modda mıydım? Ne alakası, Hiç alakası yok. Ya. Hocam son bir soru. Ee, şimdi... Şey gördüm hani böyle bir süper gücün olsa ne yaparsın? <gülüyor> <gülüyor> evet. Hocam ümmetin bir tane sıkıntısını giderme imkanınız olsa evet, bu ümmetin size göre en büyük sıkıntısı ne? Evet, bu en büyük sıkıntıyı gidermek ister miydiniz? Ahi benim gidermek istediğim en büyük sıkıntı şu an çadırlarda yaşayan bacılarımızın evde olmasını isterdim. Bacılarımızın hepsini teker teker evlerine, ailelerine teslim etmek isterdim. Rabbim bizi bu konuda bu zilletten kurtarsın. Rabbim izzetli günleri bize görmeyi nasip eylesin. Bacılardan sonra da esir olan kardeşlerimizi şey yapmak isterdim. Kurtarmak isterdim. Onları da ehillerine, ailelerine götürmek isterdim. Ve ondan hariç ahi bu din için canını vermiş Şehit olmuş. Şehitlerin mezarlarına gidip hepsine teker teker dua etmek isterdim. Hocam Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun kardeşim. Ee, Baya bir soru sorduk, yorduk. Estağfurullah. Şimdi sen mi benim misafirim oldun? Ben mi senin misafirim oldum? <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten ne oldu? <gülüyor> sen benim misafirim oldun. Ben misin? Tamam o zaman. Bu sefer ben senin misafirin oldum. Arkadaşlar Arif Özkan hocamıza misafir olduk ona sizin daha önceden hazırladığınız soruları sorduk. Bazı kendi sorularımızdan sorduk. Arif hocamızın özellikle insanların kafasındaki soru işaretlerinin gidermesi için kendi istediği soruları sorduk. Bu soruların cevaplarını da aldık. İnşallah kendisine de davet çalışmasında, ilim çalışmasında başarılar diliyoruz. Allah Azze ve Celle yardımcısı olsun. İnşallah daha sonra daha güzel konular hakkında tekrar program yapmak ister miyiz hocam? O zaman ben sana misafir olacağıma söz veriyorum. İnşallah. İnşallah. İnşallah. Arkadaşlar Kaldırak Stüdyo'da bir programın daha sonuna geldik. İnşallah tekrardan görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.